Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Keşke şu dünya hayatında kulluğumuzun, müslüman oluşumuzun ahirete hazırlanışımızın en güzel yöntemlerinden birisi olan Kur'an okuma ibadetini tam hakkıyla yapabilseydik Keşke okuduğumuz ayetleri hatim hatim indirdiğimiz cüzleri anlıyor anlamanın gereğini yapabiliyor olsaydık Kardeşlerim keşke ifadesi elde edilmesi hemen hemen imkansız olan bir iş için kullanılır. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlayarak hatmetme keşke olsa diyeceğimiz bir şey ama tamamı yüzde yüz anlaşılmıyor olsa bile anlamak için fırsatımız kalmıyor olsa bile Rabbimizin kitabından kıvılcımlar kapabilirdik, kapabiliriz biiznillahü teala. Bu olmaz bir şey değildir. Evet, bu hayatın yoğun akışı içerisinde fazla vakit bulamayacağımız bir durum olabilir. Ama şunu da bilmemiz lazım ki, bir ayetin bir kıvılcımı içimizdeki iman heyecanını ve nurun yoğunluğunu devreye sokabilir Allah'ın izniyle Kur'an'a ait Allah'ın sözlerine ait hiçbir şeyi hafif görmemek lazım Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'te veya diğer zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz hatmederken Müslüman'ın o okuduğu mesela birinci cüzde en azından ana başlıkları itibariyle ayrıntılara ve uzun açıklamalara girmeden neler öğrendiğini ya da o öğrenmese bile dilinin okurken, kulağının duyarken Kur'an ayetlerinden neler duyduğunu hatırlaması bakımından şöyle bir hızlı Kur'an fiilistinin faydalı olacağını düşünüyorum Bir kalem defter alıp bir yere not edersek mesela Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okuduğumda neler hatırladım aslında? Evet bir tefsir dersi yapmadığım için bu bir ders olmadığı için hızlı bir yerde, camide, evde Kur'an okunuyordu, bir cüz okunuyordu, dinledim veya ben okudum ama en azından ana başlıklarını bilirsem Kur'an'ı kucaklama Kur'an'ı sahiplenme açısından daha iyi olur diye zannediyoruz örnek olarak Kur'an fiiristini ana hatlarıyla ama ayrıntılarıyla saatler gerekir. Ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'in fiiristini birinci cüzünden incelediğimizde karşımıza şu fiirist çıkacaktır. Birinci cüz Fatiha suresi ile başlıyor. Fatiha suresi Allahu u Teala'ya sena, hamd övgüdür ibadette ihlastır ve hidayetin cennete girecek kalitede olmanın şartlarını ya da ana hatlarını belirtmektedir Fatiha suresinde bunu okuruz sonra Bakara suresine geçilir Bakara suresi de mümin kalplerin eğitimi demektir Yahudiye veya benzeri kafirlere benzemenin ne kadar tehlikeli olacağını öğrenmek demektir. İnsanların mümin, kafir, münafık diye üç ayrı kategoride izlendiklerini bilmektir. Bakara suresi yani birinci cüz okunurken karşımıza Adem aleyhisselam ve eşi Havva annemizin hikayesi çıkacaktır dolayısıyla ilk insanın yaratılışı cennetteki hayatı cennetten çıkışı ilk örnek ilk ve en büyük düşmanımız iblis şeytanla ilgili olayın aslı bu insanla şeytan arasındaki düşmanlığın nerede neden başladığını hemen Kur'an-ı Kerim'in birinci düzünde görürüz. İsrail oğulları diye bir tarih kesiti önümüze çıkar. Bakara suresinde ya da Kur'an-ı Kerim'in ilk düzünde yani Musa aleyhisselamın soyu olan İsrail oğulları, onların maceraları, onların Allah'a isyanı, onların günahları, peygamberlerle mücadeleleri. Birinci cüzde hemen karşımıza çıkar. Yine onlara ait bir inek kesme kıssası var. O kıssayı hemen birinci cüzde görürüz ki bunun Kur'an-ı Kerim'de bütün bu olayların bize taşınmasının hikmetleri var şüphesiz. Yani Kur'an tarih kitabı değil, hikaye kitabı değil, ee, İsrailoğullarının İnekle ilgili ki bakara inek demek Kur'an-ı Kerim'in hemen ikinci cüzünün adı da Bakara suresidir bu olaydan adını alıyor onlara peygamberleri bir cinayetin aydınlatılması için bir inek kesmelerini emretti onlar da bunu anlamak istemediler İnek beyaz mı olsun siyah mı olsun yok yaşlı inek mi olsun yok doğurmuş inek mi olsun düve mi olsun dana mı olsun ipe un serdiler adeta bunu da Allahu Teala bize anlattı. Yani kulluk yaparken nazlananların akıbetinin, ibadetleri yaparken basamak basamak oynamaya çalışanların akıbetlerinin ne olacağını allah Teala bize anlatmış oldu. Yine birinci cüzü okuduğumuz zaman Yahudilerin peygamberlerle olan savaşları, peygamberlerle olan mücadelelerine ait işaretler buluruz. Yahudilerin meleklerden nasıl nefret ettiklerini meleklere nasıl düşmanlık ettiklerine dair ipuçları buluruz. Birinci cüzü okurken Allah'ın mescitleriyle ilgili yani cami şimdi diyoruz mescitlerle ilgili hükümler ve bu mescitleri harap etmenin ayrıntılarını veyahut da ne kadar tehlikeli olduğunu anlatan ayetleri buluruz. Mescidi haramı görürüz. Yani Mekke'nin içinde Kabe'nin etrafındaki caminin ayrıntılarını buluruz. Yine birinci cüz bize bu dinin liderlerinin kimler olabileceğine dair ta İbrahim aleyhisselamın zamanında Allahu Teala'nın koyduğu hükümleri yani zalim olanların lider olmayacaklarını ve kimlerin olabileceğini birinci cüzün muhtevası içerisinde görürüz. Aynı şekilde yine birinci cüz bitmeden önce Müslümanın çocuk yetiştirmesinin son nefese kadar sürdürülmesi gereken bir mücadele bir ibadet olduğunu en büyük peygamberlerden birinin lisanından Allah bize öğretir. Böylece birinci cüzü okumuş bir Müslüman çok daraltılmış ana başlıklarıyla bu konuları Allahu Teala'nın ona anlattığını görür. Herkes kabiliyeti kadar anlar ve arzusu ve ihlası kadar da iş yapar. Şunu vurgulamakta fayda var. Kur'an-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Elbette ne dediği Arapça bilenlere daha kolay intikal eder. Ama Kur'an-ı Kerim uygulanırken insan kitabıdır. Her yüreği olan, yüreğini Allah'a açan Kur'an'dan çok şeyler bulur. Arapça bilmese bile. Velhamdülillahi Rabbil alemin.